Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydınlar Günaydın Evet birkaç haftalık aradan sonra ben tekrar e, Açık Radyo stüdyolarındayım Pelin Cengiz ve Serkan Ocak'la birlikte bu haftaki programımızı gerçekleştirmeye çalışacağız Malum birkaç gündür e, aşağı yukarı e, bir haftadır diyebiliriz Türkiye gündemine iklimi, iklim krizini iklim değişikliğini soktuk diyebiliriz ama biraz konu herhalde ekseninden kaymış vaziyette tartışıldı. Ne olmuştu? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde ve kendisinin çağrısıyla Birleşmiş Milletler İklim Eylem Zirvesi gerçekleştirildi bu hafta başında. Çeşitli ülkelerin Liderleri katıldı, özel sektör temsilcileri katıldı ve bu zirveyle ilgili neler yapacaklarıyla ilgili hedefleriyle ilgili pek çok duyurular yapıldı. Elbette tabii zirveye de damgasını vuran 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti. Greta Thunberg oldu. Şimdi e, tabii Greta'nın burada yaptığı e, konuşma, <gülüyor> daha sonraki gelişmeler Türkiye gündeminde e, farklı biçimlerde e, yer aldı. Bunları konuşacağız. E, esas itibariyle iklim zirvesinde ne konuşuldu, ne oldu... ...Türkiye'de konuşulmayanlar nelerdi... ...bunları telefon hattımızda bir konuğumuz var... ...onunla ele alacağız... Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi... ...Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler... ...Öğretim Üyesi Doçent Doktor Semra Cerit... ...Mazlum telefon hattımızda... ...hocam günaydın... ...günaydın... ...günaydın... günaydın. E, ...istersen Pelin burada devralayayım... ...şimdi hı hı. yani e, biz basına yansıyan kısımları biliyoruz ama yani dinleyicilerimize de Semra Hoca kimdir? Gerçi açık radyo artık biliyor ama sadece o basına yansıyan medyatik kısımların dışında satır aralarında olup biten çok önemli şeyleri de biz gazeteciler bile takip etmeyi birçok şeyi takip ediyorsunuz. Neler oluyor? Neler bitiyor? Ne konuşuldu? Yani sorsak doğru düzgün anlatamayacağız. Birçok insan bilmiyor asıl amaç neydi orada. işte. Gretchen'in çok kutlu duygusal bir konuşması olduğu, ee, işte Obama da sonradan çıktı bir şeyler söyledi ama e, asıl e, bu eylem zirvesinin amacı e, iklim eylemi zirvesinin amacı neydi, ne konuşuldu, sizce amacına ulaştı mı? Çok genel bir değerlendirmeden yapalım, biraz daha detaylarına ineriz Hocam Buyurun. Tabii Serkan Bey. Ee... Aslında bu zirve biliyorsunuz hani siz de izlediğiniz e, geçmiş zirveleri. 2017'de ilan edilmişti Bond'daki e, taraflar konferansında. Hocam bir, bir, biraz daha yüksek sesle konuşmanızı rica ediyorum ölecideki işte arkadaşım. Biraz daha yüksek sesle ya da böyle peki, telefonunuzu e, yaklaştırırsanız çok sevinirim. Buyurun. Tabi peki. E, 2017'de e, iklim Değişikliği Sözleşmesi taraflar konferansında 23. KOP'ta. E, Bond'a ilan edilmişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri e, bu zirveyi toplayacağını orada duyurmuştu. Bunun da bir nedeni vardı. Yine hatırlayacaksınız. E, Paris Anlaşmasının kabulünden sonra Kurallar Kitabı müzakerelerinde beklenen ilerleme sağlanamıyordu. Dolayısıyla Sözleşme Sekreterisi Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini hani neyin yerindeyse yardıma çağırmıştı. Hem müzakereler e, ilerleyebilsin hem de en büyük açmaz olan iklim finansmanı konusu. Ve 2020 öncesi eylem konusunda gelişmiş ülkeleri ikna etmek başlayacağı amaç. Dolayısıyla iki yıldır bu zirvenin hazırlıkları sürüyordu. Az önce söylediğim çerçevede aslında Genel Sekreter bu zirveyi iklim eylemini desteklemek üzere finansman ve teknoloji desteğini artırmak üzere planlamıştı ilk başta bir sene boyunca o çerçevede değerlendirildi. İkinci bir amacı da 2020 biliyorsunuz gene Paylaşım anlaşması açısından kritik ülke taraf devletlerin Paylaşım anlaşması kapsamında ilan ettikleri ulusal katkı belgelerindeki hedefleri yükseltmeleri gerekiyor. Bu şeye bu sürece de bir katkı vermek bir hale hani iteklemek Birleşmiş Milletler seviyesinden. Dolayısıyla böyle bir iki amacı vardı şeyin e, bu zirvenin. E, fakat zaman içinde e, dönüştü. Bu hafta izlediğimiz e, hale e, dönüştü zirve. E, daha fazla e, Paris Anlaşması'nın genel hedefini destekleyecek e, eylemler, hedefler ve işbirlikleri evet. üzerine evet. kurulu hale geldi. Onun da ötesinde hani birkaç gündür e, dikkat çekmeye çalıştığım. E, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri normalde genel sekreterlerden beklenmeyecek bir e, iddiayla aslında e, yeni bir gündem daha koydu bu şeye, zirveye. E, fosil yakıtları ön plana çıkardı. Yani şey yaparken devletlere gönderdiği çağrıda hepimizin bildiği aylardır konuştuğumuz, hani zaten bilinenleri söylemek için gelmeyin. E, yeni hedefler koyun, yeni planlar koyun. Somut eylemlerle yeni somut eylemlerle gelin zirveye dedi ama onun ötesinde e, davet ettiği devletlerle, liderlerle görüşmelerinde açıkça fosil yakıtları ve kömürü ön plana çıkardı. Yani bu Birleşmiş Milletler'in biraz da e, şeyinin dışına çıkması, hani kendisi için tanımlanmış e, alanın dışına çıkması da anlamına geliyor. Doğrudan iklim politikasının e, hedefi olan sektörü hedef göstererek, yani kömüre e, vurgu yaparak Paris e, Anlaşması'nın e, uygulanmasını ...sağlamak, desteklemek üzere bir girişim üstlenmiş oldu. Birleşmiş yani bir destengen... olumlu bir şey olarak anlatıyorsunuz değil mi bunu? İnsanlar evet, evet, kömürlerle, onu, onu... kömürle ilgili taahhüt versinler diye. Zannedersem Yunanistan'ın böyle bir, bir taahhüt oldu. benim e, yakalayabildiğim kadarıyla... ...işte 2028'e kadar mı yanlışsa düzeltin... ...bütün kömürlü e, enerji üreten santrallerini durduracaklarına açıldı. Buna be, Bunun sonucunda mı oldu bu? Buna benzer şeyler miydi? Amaç. Onu evet onun da bir sonucu haklısınız Yunanistan e, zirvedeki galiba en iddialı şeylerden hedeflerden birisini açıkladı <gülüyor> yani yeni olması anlamında diğerlerini çoğunu biliyorduk zaten e, 2028'e kadar sizin dediğiniz gibi e, Linyit'li santralleri kapatacağını duyurdu hı hı. açıkça kömür demedi Linyit santralleri dedi yani lignitte çalışmayan santraller de olduğu için. Ee, hani ...taş öyle çalışan santraller de olduğu için kömürden tümüyle çıkacak diyemiyorum şey üzerine hmm. yapılan resmi Anladım. açıklama evet. üzerinde. Yani ithal, liyit, ithal etmeyeceğini duyurdu herhalde. Yani liyit, Çünkü yani liyit liyit liyit e, e, Evet Bilmiyorum. liyit var yani liyit madenleri de var şeyde yani e, Yunanistan'da. Konuşmada buna da değindi zaten Hı -hı. Yunanistan Başbakanı Hı -hı. E, doğal ekosistemler üzerine olumsuz etkilerinden bahsetti. Kültürel miras üzerindeki olumsuz etkisinden bahsetti. kömürlü termik santralleri ve kömür madenlerinin, madenciliğin bu da hani çarpıcı o Yunanistan Başbakanının konuşmasını çarpıcı hale getiren unsurlardan bir tanesiydi. dolayısıyla haklısınız. Hani olumlu bir gelişme olarak görebiliriz bunu. Hani etkisi ne oldu tartışabiliriz. Yetersiz tabii ki. Hı hı. Fakat İklim değişmesi, hani birleşmiş Milletler düzeyinde doğrudan sorunun nedeni olan fosil yakıtlara odaklanmış odaklanıyor olmak bundan sonra iklim politikasının dilin biraz daha açık hale gelmesi açısından olumlu bir dönüşüm. Yani hep şey üzerinden, emisyon üzerinden konuşmak. Yani emisyon ne? Emisyonun nedenleri ne? Sera gazı evet. emisyonları nereden geliyor? İklim değişikliği neden oluyor? bunu açıkça söylemeden bunu biliniyor ya da işte hani e, arka plan bilgisi olarak varsayıyoruz. Onun üstüne emisyondan bahsediyoruz. Belki Greta'nın ki... ve de tüm e, o çağrıların bir sonucudur. Yani somut adım atın artık. Somut adım atmak e, görmek istiyoruz dediklerinin bir e, sonucu belki de bu. Evet. E, Greta'nın gençlerin, çocukların bu e, küresel hareketinin çok büyük bir etkisi var. E, onun yanında tabii yani bilimsel raporlarında bir tabii ki e, eylemin yetersizliği yani yalnızca bir buçuk derece değil iki derece e, hedefi de riskte e, Hı -hı. hala e, hani onu da yakalayamayacağımız şu andaki hedeflerle artık e, belirgin böyle olduğu için de hani sorunun kökenini dile getirmeden açıkça söylemeden e, şey yapmak bu hedeflere varmak mümkün olmadığı için e, daha da keskinleşen bir dil e, göreceğiz diye düşünüyorum bundan sonra hani şuna benziyor bu Obama yönetimi birinci dönemde hiç iklim değişikliği dememişti ee, iklim kirliliği demişti yani açıkça sorunun adını koymamıştı ancak ikinci dönemin sonuna doğru iklim değişikliği demeye başlamıştı hani küresel düzeyde de politikada da sorunun adını koymak açısından galiba bir şey aciliyet e, algısı hissi var. Evet. Onun da şeyinin e, görüntüsü olarak şey yapabiliriz, değerlendirebiliriz evet. bunu. Evet. Peki hocam, e, şimdi Yunanistan'ı söylediniz. Önemli en iddialı hedeflerden birini verdi. E, burada e, liderler düzeyinde yapılan e, açıklamalarda orada e, kültürel miras üzerindeki olumsuz etkileri iklim krizinin elbette e, çok tartışılmayan, çok konuşulmayan e, bir nokta bu açıdan da o konuşmayı Farklılaştırdı Onun dışında Yunanistan dışında Başka dikkat çekici Çarpıcı Bizim Bir konuşma oldu. oldu mu Bir bunu öğrenmek istiyorum Ve tabi bu, buna paralel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yaptığı konuşmayı da Yine değerlendirmenizi isteyeceğiz ee, Yunanistan'ın e, konuşma, başbakanın konuşmasında yani kültürel ve doğal mirasla bağlantını önemli bir şey daha var. Onu da geçerken hı hı. söyleyelim. Ee, bir inisiyatif olarak e, kültürel ve doğal mirasın, pardon, iklim değişikliğinin kültürel doğal miras üzerindeki etkileri konusunda bir küresel konferans, yani üst düzey bir konferans hı hı. E, düzenleyeceğini ilan etti başbakan aynı zamanda. E, UNESCO e, 2005 lerden bu yana bu konuyu ele alıyor. Ee, şeyleri var, kararları var, işte rehberleri var, ee, devletleri e, kültürel doğal mirasın korunması e, sürecinde iklim değişikliği etkilerini de dikkate almaya çağırıyor. Ama bunun zirvede bu şekilde dile getirilmesi e, önemliydi diye düşünüyorum. Ben yani Türkiye açısından da kritik bu. E, yalnızca ekolojik ve kültürel açıdan değil, ekonomik açıdan da önemli. Evet. Ee, hani e, turizm e, e, ülke ekonomi, bu iki ülkenin ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. E, bu açıdan da belki e, değerlendirmek e, gerekebilir. E, onun yanında tabii yalnızca şey değil tarihi miras, kültürel miras değil, doğal miras. E, Re, e, resiflerin örneğin e, şey yapması, iklim değişikliğinden olumsuz etkilenmesi, onlar da doğal mirasın parçası, böyle geniş bir pencereden bakıldığında önemli bir konu bu. Evet. E, öbür taraftan e, tek ülkelere baktığımızda zirvedeki açıklamaların e, hani, önemli bir yenilik içermediğini yani siz de izlediğiniz için hı hı. biliyorsunuz. E, pek çok ülke zaten zirve öncesinde ilan etmiş olduğu e, ya finansman ya da e, iklim, e, pardon seragazı azaltım hedeflerini tekrar adile getirdiler burada. Fakat birkaç nokta belki hani aslında küçük, yüzeyinin gündem açısından küçük ama bundan sonraki yansımalar açısından önemli olabilecek bir şey. Ee, Güney Kore, e, Güney Kore'de e, 6 tane daha e, termik santralini kapatacağını ilan etti. 4'ünü kapattık, hmm. 6 tane daha kapatacağız dedi. E, bunun gibi birkaç tane daha açıklama vardı. Peki Az ben önce... şeye dönmek istiyorum hocam. Ee, Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı da bir konuşma yaptı. Ee, bir takım açıklamalarda bulundu. Ee, onunla ilgili ne söylemek istersiniz? İşte poşet kullanımının 5'te dört oranında azaldığını söyledi. Sıfır atık. E, sıfır atık projesinden bahsetti. E, sizce umut verici bir konuşma mıydı? Nasıl değerlendirirsiniz? E, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamasında aslında dediğiniz gibi yeni bir gündem yok. Hali hazırda e, doğrudan iklim amaçlı olmayan e, birçok eylemde dile getirildi. Hani bunlara no regret, hani şeyde başka politikaların iklim yan faydası diyoruz biz. Hani <gülüyor> iklim değişikliği politikasının doğrudan bir hedefi değil de, öteki sektörlerde iklim açısından da olumlu sonuçları olan önlemler sayıldı burada. <gülüyor> ee, hani doğrudan tek eylem belki Karadeniz'de iklim değişikliği uyum eylem planı e, idi. E, onun dışındakiler ormanların artılması, pratik başka amaçlarla. Asıl olarak ortaya çıkmış olan şeyler politikalar. Tabii konuşmada zirve öncesinde hemen zirve öncesinde diyelim Cumhurbaşkanının Paris anlaşmasının onaylama onaylanacağı yönünde de bir hani işaret vermesi beklentisi ortaya çıkmıştı. Bu da büyük ölçüde Türkiye'nin anlaşmaya, Fays Anlaşması'na katılmasının önündeki engel olarak görülen iklim finansmanına erişim sorununun bir şekilde çözülebileceği yorumdaki haberler duruyordu. Hı hı. Ee, Bununla ilgili hiçbir şey olmadı herhalde değil mi? Evet yani Cumhurbaşkanı'nın konuşması buydu aslında gelmedi. E, o e, iklim finansmanı paketi Türkiye için özel olarak hazırlandığı haberlerde duyulan iklim finansmanı paketinin e, sonucunun da ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu belki zirve sonrasında yapılan değerlendirmelerde öğrenebileceğiz. Hı hı. E, hani Rusya onayladığını ilan etti. Zaten aylardır bekleniyordu. Tam zirveye de getirdi. Rusya ile birlikte Türkiye'nin de onaylayabileceği duyuluyordu. Bu galiba büyük ölçüde Arfa Birliği kaynaklıydı bu haberler. Hani Avrupa Birliği böyle iki ülkeyi de anlaşmaya katılmak yönünde e, özendirdiği, teşvik ettiği için e, onlar bu haberin duyul, duyulmasını istediler. Belki de şeydi hani o kaynaklar oradan oraya işaret ediyordu. Hı hı. E, onun yanında hani yeni bir e, hedef yeni bir girişim yok e, Türkiye'nin şeyde hedef. E, evet. etti. Um, Fakat ben şuna dikkat çekmek hı. istiyorum. Yani bu zirvenin kendi çerçevesi içinde düşündüğümüzde Cumhurbaşkanı konuşmasında bu hat diyelim zirvenin 9 işte tane şeyi vardı teması hat deniyorlara. Bunların altında Türkiye Kenya ile birlikte Birleşmiş Milletler Habitat Örgütü ile birlikte çalıştım ve başka o şeye katılan o temanın altındaki eylemlere destek veren başka ülkeler de vardı. Bunlar bizim kendi iklim politikamız açısından da. Ve başka sektörel politikalarımız açısından da önemli olduğu için üstünde durmak istiyorum. Dört tane eylem çıktı buradan. Girişim, inisiyatif hani nasıl adlandırırsak. Bunlardan bir tanesi iklim dostu ulaşım. Türkiye için de çok önemli bir şey bu başlık. Türkiye'de emisyonların azaltılması potansiyeli yüksek olan sektörlerden bir tanesi olduğu için. İkincisi sıfır karbon binalar. Üçüncüsü, yerel düzeyde iklim eylemi için finansman, yatırım, liderlik girişimi. Bir tane de Afrika ülkelerinde, özellikle şeyde gece kondularda yaşayan, en formal konutlarda yaşayan insanların durumların iyileştirilmesiyle ilgili girişim. Şimdi... Hali hazırda yapılanların sıralandığı bir konuşmanın içinde bunlar ya, dikkat çekmedi medyada. Hani sizin özellikle vurguladığınız bağlamda değerlendirirsek özellikle. O yüzden o yüzden hocam sizi e, konu kalmak istedik <gülüyor> hiçbir şey kaçır, kaçırmadığınızı bildiğimiz için. <gülüyor> ya yani bunların üstünde durmamız gerekiyor. Bir yani iki açıdan önemli bir. Türkiye'nin Paris anlaşmasına taraf olmak e, tartışmasından çıkarmamız gerekiyor bizim de hani bu süreci izleyenlerin e, Türkiye'nin durumunu hani böyle bir şeyin içinde temanın içinde liderlik ediyor olması Türkiye'nin öyle ya da böyle uluslararası sürecin içinde kalması açısından önemli bir şey. Evet. Bu girişimlerin formüle edilmesi, tasarlanması karar yapıcılar sürecinde, özellikle bürokrasi düzeyinde, yani ilgili bakanlıklar düzeyinde konunun sürekli gündemde kalmasını sağlıyor. Bu açıdan önemli. Anladım. Öbür taraftan bu şeylerin, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı'nın açıklamış olduğu bu girişimlerin içinde Türkiye'nin de olması lazım. Yani bunu ulusallaştırmak, kendi ülkemize getirmek lazım. O küresel düzeyde konuşulan şeyi yani yerlileştirmek lazım diyelim tırnak içinde. E, sıfır karbon bina hedefini Cumhurbaşkanı orada açıkladığı için bizim de gündemimiz olmak zorunda bundan sonra. Doğru, e, evet. Hep önemli ama e, kentsel dönüşüm politikasının, e, politika gündemindeki e, önceliğin düşündüğümüzde kentsel dönüşümün sıfır karbon e, referansıyla bundan sonra düşünmek, konuşmak gerekiyor. Daha geçtiğimiz haftalarda hmm. Çevre Şehircilik Bakanı kentsel dönüşüm eylem planı açıkladı. Bu eylem planının içinde hiç ilgin değişikliği yoktu. E, sıfır karbon, şehirleşme yani final, odaklı bir e, Şehirleşme bir ve plan. deprem riskine karşı e, kentsel dönüşüm ve biz tasarlıyoruz, Öyle formül ediyoruz, çerçeveliyoruz. Halbuki sıfır karbonu uluslararası alanda dile getiren bir ülkenin, böyle bir girişimin öncülüğünü yapan bir ülkenin kendi kentleşmeye, kendi konut politikasını da buna göre revize etmesi lazım. Anladım. Hocam şimdi ee, bir şey sormak istiyorum. Sizin direkt konunuz olmayabilir ama başka bir hocam Instagram'dan da aynı zamanda canlı yayın yapıyorum radyoyu. Meslektaşınız doçent doktor Oğuz Kurdoğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde o bir şey sormuş. Şimdi ülkemizde kömür santrallerinin bu denli büyük bir iştahla kurulması ya da planlanmasının nedeni sadece ekonomikliği midir? Gerçekten ekonomik midir? Çevresel maliyet dışında soruyorum. Yatırım maliyetleri açısından vesaire sormuş. Direkt böyle konunun uzmanı şey yani konunun muhatabı değilsiniz tabii ki ama en azından bir yorumunuz vardır diye böyle bir soru gelmişken size sormak istedim. Bizim de sürekli böyle termik santraller konusunu işlediğimiz için e, ben de merak ediyorum ne diyeceğinizi. Yani başta konuştuğumuz gibi kömür konuşmadan iklim konuşmak e, anlamsız oluyor. Ayakları yere basmıyor. Tabii. Dolayısıyla Türkiye'nin politikasını da kömür açısından değerlendirmek lazım. E, hani e, Zirveyi izleyen uluslararası medyanın da dikkat çektiği e, konulardan bir tanesi bu. E, en fazla kömür yatırımı yapan ülkelerin zirveye gelip hiç kömürden bahsetmeden e, iklimle ilgili açıklamalar yapması eleştiriye de olan e, bir boyutuydu. Hı -hı. Türkiye'de galiba dördüncü sırada. İşte Çin, Hindistan aradaki bir ülke daha var onu hatırlayamıyorum. Ondan sonra dördüncü sırada Türkiye geliyor. En fazla kömürlü termik santral kuran ülke. Ya da hani yani. planlanan da fazla. çok var çünkü bizde de. Evet, planlananların sayısı da çok fazla. Bir buçuk derece raporunda da, bir UNEP'in emisyon açığı raporunda da geçen sene dikkat çekiliyordu. Hali hazırda planlanan santraller kurulduğunda zaten Paris Anlaşması'nın hiçbir anlamı yok. Yani iki derece hedefini zaten planlanan termik santraller kurulup çalışmaya başlarsa o karbon bütçesini kullanmış olacaklar. Dolayısıyla... Yaptığımız bu tartışmanın hiçbir anlamı kalmayacak. Öncelikle oraya bakmak lazım. Türkiye'nin enerji politikasına bakmak lazım. Ama konuşmamız Cumhurbaşkanı'nın konuşması ekseninde ilerliyor olduğu için hani kömüre şey yapmadım, Hı -hı. değinmedim. Hı -hı. Ama öbür taraftan da hani ötekileri de yapmak lazım. Kömür termik santrali yapmayı yeniden düşünmek, yapmamayı planlamak gerekirken konutlar da önemli bir şey, sektör sonuçta emisyonlarda özellikle Türkiye'de e, şehirlerin hazırlamış olduğu yerel yönetimlerin hazırlamış olduğu şeylere baktığımızda eylem planlarına birçok eylem planında konutları otuz e, hani e, o kentlerdeki yüzde %30'unu oluşturduğunu söylüyor. Hani, bunu da dikkate almak lazım. Bununla bağlantılı hızlıca bir şey söylemek Buyur. istiyorum. Bu yerel iklim yatırımlarının finansmanı liderlik e, girişimi. E, şimdi yeni e, belediye başkanlarının gündeminde de e, bu konu yeterince yer tutmuyor önümüzdeki dönem için hem kentsel ulaşım hem kentsel konut yapımında yeni finansman kaynaklarının bu girişim dolayısıyla erişilebilir olacağını görüyoruz. Dolayısıyla yalnızca içeriye değil, yerel yönetimlerin mali kaynak sıkıntısı var ve olacak önümüzdeki yıllarda bu açık. Uluslararası alandaki bu gelişmelerden, bu yeni finansman olanaklarından yararlanmak için de çalışmaya başlaması lazım. Yani onların da gündemini değiştirmesi gerekiyor. Yani hem içeriden dışarıya doğru hem de dışarıdan içeriye doğru bu zirvenin ne gibi yansımaları olur? Yani böyle düşünmek lazım. Bu şey dönüşüm ancak böyle gerçekleşebilecek. Hı -hı. Yani bununla bağlantılı bir şey daha. Hani konutlarla bağlantılı. Hı -hı. 2020'de şey olacak. Binaların enerji kaynesi zorunluluğu. İşte birkaç defa ertelendi. 2020'de Hı -hı. uygulanmaya başlanacak. Bir, bir kere daha ertelenmezse. Ee, onunla ilgili geçtiğimiz günlerde Eski Çevre Bakanı, Müste, Bakanlığı Müsteşarı'nın bir açıklaması vardı. Enerji kimlik belgeleri şey veriliyor, yanıltıcı biçimde veriliyormuş. Yani binalar o şeyde, enerji kimlik karnesinde taşıması gereken kriterleri taşımadığı halde enerji kimlik belgesi veriliyormuş binalara. Yani bu çok önemli bir sorun. Yalnızca mevzuattaki bir koşulu mi? yerine geç yeni yapılan binalardan bahsediyorum. Eski binalarda zorunluluk olmadığı için. Biz yeni konut e, stoğumuzu, Ostova eklenen yeni binaları da e, karbonsuz ya da daha düşük karbonlu, daha düşük emisyonlu hale getirmediğimiz sürece, e, şey konut sektörü karbona kitlenmiş, e, karbon kapanına kısılmış olarak üretiliyor önümüzdeki dönem için çok önemli bir risk bu. Yeniden yeni, bir, bir, bir, yeni bir maliyetle o hocam. binaların emisyonlarını ee... düşürmek için neyse yapmazdınız Anladım. Evet. hocam vaktimiz de çok dar Aslında ben iki konuya daha girmek istiyordum. <gülüyor> Şu IPCC raporu <gülüyor> yeni açıklandı ama buna hiç vaktimiz olmayacak. Son olarak sizden zaten Greta'nın oradaki konuşmasıyla da bitirmek Hı -hı. istiyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Hakikaten dünyayı sarsan bir e, konuşmaydı Greta'nın yaptığı bir konuşma. Siz izlerken yani ben bir e, bu işte çok iyi bilen bir akademisyen olarak ...hem de bir vatandaş olarak ne hissettin? Sadece son birkaç cümleyle bunu alalım ve Greta'nın sesiyle de kapatalım sonra. E, Greta galiba hepimiz adına konuştuğu için hem herkes çok duygulanarak izledi... Ama ...öbür taraftan da yıllardır herkesin söylemeye çalıştığını çok cesur biçimde e, dile getirdi. Bunun böyle söylenmesi, böyle duyurulması e, gerekiyordu. O yüzden e, hani çok, çok önemli bir anladım, konuşma e, bu. Ee, şeyde hani azıcık eleştirilerle yazılmış yazılar konuşmaların ötesinde bunu bir çocuktan duymak üstelik ee, galiba e, hani çok etkili oldu orada da. Ben ama bir şey daha hani o konuşmada e, Greta e, sizi izliyoruz dediği anda salondan kopan o şey görüşme sesleri. Yani Hı -hı. E, onu şey olsun orada bir espri olsun diye söylemedi Greta. Ya gerçekten çocuklar ve gençler izliyor. Herkes izliyor, onlar bizim adımıza izliyorlar. Bugün yapılmış her şey, az önce söylediğim binaların işte enerji kimlik belgesi gereklene uymadan yapılması, o çocukların yaşayacağı binalar, önümüzdeki yıllarda yaşayacağı binaları Asıl ve onların onlar azaltması Hı -hı. gereken emisyon yükünü artıyor. Evet. Hocam. Yani o Greta'nın bütün konuşmalarında dikkat etmemiz gereken şey bu. Yani bugün yapılmayan şey, onların yarın yapması gerekenleri. Evet. Onların yükünü artırıyor. Yalnızca onlara biz iklimi değişmiş bir dünya bırakmıyoruz. O iklimi değişmiş dünyada yaşama koşullarını zorlaştırıyoruz. Seçeneklerini ellerinden alıyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz konuşmanız için. Ee, rejiden çok uyarıyorlar bizi. Bizden sonra da bir <gülüyor> konuk varmış bekliyor. Çok evet, teşekkür hocam, ederiz. Çok Ağzınıza teşekkür sağ olun. ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. İyi yayınlar, hoşçakalın. Çok teşekkürler. Evet, bu hafta Ekonomi Ekoloji'de Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden doçent doktor Semra Cerit Mazlum'u ağırladık. Bizim başucu kaynağımız. Evet, Semra iklim Hacımız. zirvesini değerlendirdik. Medyada konuşulmayan konuları gündeme taşımaya çalıştık. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek Hoşça üzere. Hoşçakalın.